Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL, Health and Environment Alliance) diye geçiyor hazırladığı kronik kömürü iyileştirmek 2030 kömürden çıkışın Türkiye için sağlık faydaları başlıklı bir araştırma yayınladı. Kömürlü termik santrallerin izin sürelerinin sona ereceği 2050 yılı yerine. 2030'a kadar kapatılmasıyla önlenebilecek ölümler, hastalıklar ve sağlık maliyeti tasarruflarını ortaya koydu. Çalışmada iki farklı senaryo var. Kömür santrallerinin üretim lisanslarının bittiği yani santrallerin kapanacağı tarih bas senaryo olarak ele alınırken 2030 senaryosunda 7 yıl içinde Türkiye'de kömür santrallerinin kapanması halinde Önlenebilecek hastalıklar, erken ölüm oranlarındaki düşüş ve sağlık maliyetlerindeki gerileme incelenmiş. Fosil yakıtların tetiklediği iklim değişikliği, insan sağlığına doğrudan etkisi olan temiz hava, güvenli içme suyu, yeterli gıda ve güvenli barınmayı da etkiliyor. Dünyada yapılan araştırmalar, iklim değişikliğinin 2030 ile 2050 yılları arasında dünya genelinde yetersiz beslenme, sıtma, ishal ve sıcak stresinden kaynaklanan yaklaşık 250 bin ek ölüme neden olacağını söylüyor. İnsan sağlığına doğrudan verilen zararların maliyetinin tarım su ve atık tahliyesi gibi sağlığı belirleyen sektörlerdeki maliyetler hariç 2030 yılına kadar 2 ila 4 milyar ABD doları arasında olacağı tahmin ediliyor. Kadıköy Belediyesi geçen yıl Aralık ayında Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleriyle hem iklim değişikliğiyle mücadele etme hedeflerini gerçekleştiriyor hem de ürettiği elektrikle faturasının yükünü hafifletiyor. Aralık 2021 yılında kurulan güneş panelleriyle evlendirme dairesinin tükettiği elektriğin önemli bir kısmı güneşten temin ediyor ve kurulan 384 güneş paneliyle belediye bir yılda 920 bin lira tasarruf elde etti. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı artan enerji fiyatlarına vurgu yaptı ve 4 yılda kendisini amorti edecek tesisin bu fiyat artışından dolayı bir yılda maliyetini çıkardığını söyledi. başı sözlerine şöyle sürdürdü. Biz bir yıl önce bu yenilenebilir enerji projesini hayata geçirdiğimizde hem iklim kızıyla mücadelede geliştirdiğimiz hedeflerimize ulaşmayı hem de artan elektrik faturalarının yükünü hafifletmeyi amaçlamıştık. Hesaplarımız bir yıl önce kurduğumuz santralin dört yıl içinde proje maliyetini karşılayacağı yönündeydi. Ancak enerji fiyatlarının sürekli artış gösterdiği ülkemizde santral kendi maliyetini bir yıl içerisinde çıkardı diye konuştu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ucuz enerji döneminin sona erdiğini belirterek Avrupa'nın gaz depoları dolu. Bu kış için güvendeyiz dedi. Von der Leyen. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel doğalgaz arzının sıkılaştığını ve Rusya'nın son 8 ayda Avrupa'ya boru hattı ile gönderdiği gaz miktarının %80 düştüğünü aktardı. Bu durumu arzı çeşitlendirerek, enerji tasarrufunu arttırarak ve yenilenebilir yatırımları hızlandırarak telafi edebildiklerini dile getiren von der Leyen, bütün bu yaptıklarımızın bir bedeli var. Rusya'dan ucuz enerji tedariki birçok Avrupa endüstrisinin iş modelinin bir parçasıydı. Bu model Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla paramparça oldu. Gerçek şu ki bu model geri gelmeyecek derken Rus gazının yokluğunda Avrupa'nın çok daha yüksek fosil yakıt fiyatlarıyla karşılaştığını anımsattı. Von derleyen Avrupa sanayi ve COBİ'ler için sürdürülebilir tek yolun yenilenebilir enerjiye geçiş olduğunu vurgulayarak yenilenebilir enerji dönüşümünün bir gecede olamayacağını söyledi. Fonderleyen bu sorunları ele almaları gerektiğini, Avrupa'nın enflasyonu düşürme yasasını hazırlayarak buna yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Avrupa Komisyonu, Almanya'nın çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini desteklemeye yönelik programında yapmaya planladığı değişiklikleri onayladığını açıkladı. Açıklamada Almanya'nın yenilenebilir enerji alanındaki mevcut destek programının kapsamını genişletme, ve süresini 2026 sonuna kadar uzatma planı yaptığı ifade edildi. Almanya'nın iklim hedefleri doğrultusunda 2030'a kadar güneş, rüzgar ve biyometan gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin payını %80'e çıkarmayı hedeflediği belirtilen açıklamada ülkenin bu nedenle toplam 28 milyar euroluk destek programı hazırladığı kaydedildi. Açıklamada program kapsamında yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretenlere şebeke operatörü tarafından ödenecek fiyata ilave olarak prim ödeneceğine işaret edildi. Planın yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimini teşvik etmek ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için gerekli olduğu vurgulanan açıklamada bunun Avrupa Birliği kamu destek kurallarına da uyumlu olduğu ifade edildi. Dünya Bankası yönetim kurulu Brezilya'da sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanı genişletmek için kredi verecek. Banka Brezilya'da özel sektörün karbon kredisi piyasalarına erişim kapasitesini güçlendirmek ve ülkenin ormansızlaşmayı engellemesine yardımcı olmak için 500 milyon dolarlık bir proje onayladı banka açıklamasına göre Brezilya devlet kontrolündeki Banco Banco do Brasil ile işbirliği içindeki girişim Brezilya'nın iklim hedeflerine ulaşmasına ve sağlam hafifletme faydaları sağlamasına yardımcı olmak için sürdürülebilirlikle bağlantılı bir borç verme yaklaşımı benimseyecek Amazon yağmur ormanlarının ormansızlaştırılmasını durdurmak için çalışan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva İklim değişikliği önlemlerindeki liderliğini korumaya devam etmek istiyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.